بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمره رحم عبدة من لساني يفقه قوله آمين بحرمة سيد المسلمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيد لله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما Beyan şükür Allahu nasran aziza Saba kallahu azim sabennuna resuluhu'n nabiyul kerim muhteremimiz nef La hoşam İstanbul'un şedenin sene devriyesi münasebetiyle geçen sohbetimizde bu mübarek ayet-i ilahiyyi okumuş ancak giriş yapabilmiştik bugün de bu ayet-i kerimenin ifade ettiği manayı, işaretleri, meseleleri Ezan-ı Muhammedi ekolüye kadar arz etmeye çalışmış ve günümüzü ve saatlerimizi değerlendirmeye çalışmış olalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasından ve rahmetinden bizi ayırmasın. <gülüyor> İnna fetahnâ leke fethan Gördüğünüz gibi bizzat surenin ismini aldığı bu mübarek ayeti kerimede bu ayet görüldüğü gibi suretül fetih fetih sûresi Kur'an'da geçen 114 sureden bir tanesi de fetih dediğimiz el -Fetih o, yani suretül fetih Allah tarafından surenin ismi fetih olarak ifade edilmiş medeniyetin bu sure medeniyetin ne demek Medine'dir. yani medinede nazil olmuştur her surenin ismini zikrettikten sonra bu surenin nereli olduğunu da hemen müteakıb kelime izah ediyor medeniyetin demişse medinedir mekkiyyetin demişse ne demek müddelidir <gülüyor> ondan sonra da ayetlerin sayısını sayıyor. fisiun ve işrune yani 29 ayetten ibaret orta büyüklükte Medine'de nazil olmuş Şatih suresidir Şatih suresi inna fetehna diye başlıyor ve arkasından Fethan Nibina Nibin demek çok açık çok hayırlı çok güzel müjdelerle dolu başarılarla dolu hayırlarla dolu bir fetih sana niyesser kıldık ey Habibin ey Resulüm ey Muhammed Mustafa'm Allahın sallale Muhammed bizzat Cenab-ı Peygamber'e hitaben asıl ki mesela İnna demişse burada da inna leke, sana apaçık bir fetih nasip ettik çok yakın bir zamanda muazzam bir fetihle Resul-i Zişan Efendimiz'i bu ayeti terime ne yapıyor? Müjdeliyor fetih müjdesi veriyor tefsirlerde ayet-i kerimenin tabi tefsirleri var. Akşam da bir tekrar bir sefer daha bakayım dedim. Bu inna fetahna leke fetham mubina ayet-i kerimesi Hudeybiye dediğimiz Hudeybiye dediğimiz anlaşma ile alakalı nazil olmuş. Biliyorsunuz peygamberimiz efendimiz Hicret'ten sonra hicretten sonra toparlandılar ömre yapmak için Mekke'ye doğru yürüdüler ömre yapmak için <gülüyor> ömre demek hepimizin bildiği gibi hac nevsiminin dışında Mekke'yi, Kabe'yi, harem-i şerifi ziyaret etmeye ne diyorlar? ömre diyorlar, hac nevsiminde olursa hac diyorlar azımercen dışında olursa emre diyorlar. Mekke hicretten sonra Sahabe-i Kiram kabineye Mekkeli Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edince ne oldular? Muhacir oldular. Muhacir. İnnel muhacirin Kur'an'da yani, muzu geçiyor. Bu muhacir Müslümanlar deyince aklınıza ne geliyor? Muhacir Müslümanlar deyince Mekkeliler gelir. Mekkeli Müslümanlara muhacir denir. Medine'li Müslümanlara ne diyoruz? Bu kardeşimi söylesin. Medine'li Müslümanlara ne denir? Mekke'li Müslümanlara ne denir? Kimseden ses çıkmadı. Ensar, Ensar. Ensar deyince aklımıza, tarihte Medine'li Müslümanlara verilen isimdir. Ensar dinemiz lazım. Muhacir deyince Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar akla geliyor. Bu babda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hangi sınıfa giriyor? Muhacir o da etmiştir. Peygamberimiz muhacirdir. Hatta muhacir olmayan peygamber siz söyleyin yoktur eminim. Muhacir olmayan peygamber yoktur. Elbette. Hemen hemen bütün peygamberler boğdukları ve büyüdükleri yetiştikleri yerlerden, oranın halkı tarafından, siz söyleyin, çıkarılmışlardır. Çıkarılmışlardır. Kainatın Efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem de, Mekke halkının ve azgınlarının, mekafirlerinin ve Ebu Cehillerin ve Ebu Leheblerin tazyikıyla Mekke'den çıkarılmıştır. Ve Allah'ın emriyle, izniyle muhacir sınıfına dahil olmuştur. Amenna. Tabii Mekke'den Medine'ye hivet eden Müslümanlar birçok imkanlarını da kaybettiler. Evlerini kaybettiler, rahatlarını kaybettiler, imkanlarını kaybettiler, arazilerini, eşyalarını, maddelerini, dünyalık ne varsa bütün bunları kaybettiler. Ve Medine'de Allah'ın Resulü'nün Ensar ismini verdiği Medine'li Müslümanlar tarafından korundular desteklendiler, beslendiler ve aralarında meydana gelen kardeşlik duygusuyla birbirleri paylaştılar evlerini paylaştılar, imkanlarını paylaştılar ne yapsınlar Mekke'den hiçbir şey almadan çıkmış gelmiş hiçbir şey yok her şeylerini paylaştılar yardımlaştılar birbirlerini desteklediler bundan dolayı da Ensar adını aldılar Ensar demek Allah için Müslüman kardeşine yardım eden Arapça, yan Yansur'u yardım etmekten geliyor. Ensar çok yardım eden insanlar demek. Paylaştılar. Hatta tuhafınıza gidecek. Yanlış anlamış olmayalım. İki evli veya üç evli olan Medine'li Müslümanlar Mekke'den gelen bu muhacir kardeşlerine her şeylerini paylaştıktan sonra o kadar ileriye gittiler ki ismi şu anda aklıma gelmedi sahabeden ensardan birisi evine misafir olarak aldığı Mekkeli muhacir kardeşine diyor ki kardeşim benim diyor Allah'ın emriyle aldığım iki tane hanımım var nikahlı hanım bak diyor hangisini beğenirsem boşayayım onu da sen arasın diyor bu dereceye kadar paylaşıyorlar. Ve ensar adını da bundan sonra alıyorlar. Paylaşma olayı var. Ne me lazım demiyorlar, beni ne kadar eder demiyorlar. İnanmış oldukları davanın sıkıntılarını beraberce paylaşıyorlar. Kainatta meseri sıkıntıları ve ihtiyaçları, ashab Muhammed kadar paylaşmış ikinci bir sahabe gösteremesiniz kainatı. Beşeri, zaruretleri, ihtiyaçları, sıkıntıları, zaruretleri paylaşan, bölüşen, paylaşan ikinci bir sahabe sınıfı yeryüzünde bulmak, görmek mümkün değil. Ne kadar muhteşemdir. Sahabe-i üzerinde ne kadar durulsa, ne kadar izah edilse yine yetersiz kabul ediliyor. O kadar zengin karaktere, imana, kuvve-i kalbiyeye sahip olan insanlar, bize cemran Kerim ne diyor Rabbi Allahu anhum ve radi an zalika limen khashiya rabbe. Ne demek? Radi Allahu anhum ne demek? Muzahid söylesin. Rabbi Allahu anhum ne demek olabilir? Allah onlardan bak radiya Radi Allahu Radi Allahu anhum Allah onlardan razı olmuştur. Radiyallahu Teala anhum. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Radiyallahu anhum ve radiu Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Kadiri Kur'an'da geçiyor. Bu kelimeler kimin için söylenmiş? Ashabu Muhammed Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'in sahabesi hakkında söylenmiş. Yani onlar Allah'tan razı olmuşlar. Allah da onlardan razı olmuş. Bir kimseden Allah razı olursa onun üstünlüğü için başka delil aranır mı? Kesin çıkmadı. Allah razı olduktan sonra başka bir diploma, başka bir kaynak aranır mı? Aranmaz Allah razı olmuşlar. Allah'ın razı olmasından başka hiçbir kaynak, hiçbir ciddi bir şey mevzubahiti. Allah razı da etmiştir. Onun için sahade-i kiramdan birinin ismini zikrettiğimiz zaman ne dememiz lazım? Siz söyleyin. Mesela Hazreti Ali dedik. Ne diyeceğiz? Radıyallahu anhı. Allah ondan razı olmuştur. Efendim Ebu Hureyre Dendiği zaman Müslüman insanların arkasından radıyallahu anhu, Allah ondan razı olmuştur sözünü söylemesi edep icabıdır. Herhangi bir adamdan bahsetmiyor, sahabeden bahsedildi mi, sahabenin adı geçti mi, radıyallahu anhu diyeceksin. Hazreti Osman dedi birisi, radıyallahu diyeceksin. İşte bu Kur'an'daki edepten kaynaklanıyor. Bu Müslümanlar, Medine'ye geçen Müslümanlar, kısa bir zaman sonra Mekke özlemiyle, hasretiyle tutuşmaya başladılar. Çocuklarını özleyenler, akrabasını özleyenler, evini, kövünü, yurdunu, yuvasını hasretle özleyenler öyle bir an geldi ki şu Mekke'ye gidip bir görelim, Meytullah'a girelim, ömre yapalım diye yanıp tutuşmaya başladılar. Şıla-i Rahim dediğimiz Nihayet toparlandılar. Evet. Ashab-ı kiram düşünün Medine'den Mekke'ye kaç kilometre İçimizde bilen var mı? Medine'den Mekke'ye kaç kilometre? <gülüyor> 450. Aklınıza kalsın yanında güzel bilgiler bunlar. Ya yani insan bilmeli bu. İki mübarek şehir. Bak Medine Kur'an'da geçiyor. Mekke Kur'an'da geçiyor. Şu Kur'an-ı Kerim iki şehirde nazil olmuştur. Ya Mekke'de yahut size Medine'de bu iki tanımak Kur'an-ı Kerim'i tanımak ne kadar zaruri ise Mekke'yi Medine'yi tanımak siz söyleyin öylece zaruri bir şey. Yani Kaldı mı kelimeler? Geldiler. Medine'den çıktılar, Mekke'ye geliyorlar 450 kilometre yaya. Yayan geliyorlar. Kimisi atlı, çok az, deve çok az. Böyle geliyorlar. Geldiler. Belli bir noktaya kadar geldikten sonra Mekkeli müşrikler Mekke'yi yöneten idareciler ve halk tuta kapan halk Müslümanların önünü kestiler. Biz sizi Mekke'ye sokmayız dediler. Mekke'ye sokmuyorlar. Hadiseye bakın. Yani bütün ömürleri Mekke'de geçmiş ve inançlarından dolayı Mekke'den çıkarılmış bu insanları 450 kilometre mesafeden geldikleri halde tekrar Mekke'ye siz söyleyin. Şokluyorlar. Mekke'ye giremesiniz diyorlar. Ne olacak şimdi? Peygamberimiz işin vahametini anladı. Sıkıntıyı anladı. Zor bir durumda olduklarını anladılar. Hudeybiye dediğimiz bir araziyle yeşil bir ağacın bir tek ağaç orada başka ağaç da yok ağacın altında peygamberimiz ashabı kiram ile ne yaptısı söyleyin bi'at bi'at bi'at diye kelime var bi'at diyoruz bi'at diyoruz peygamberle bi'atleştiler yani bi'at demek seninle beraber öleceğiz ya Resulallah öleceğiz ölümü gözümüz alacağız demek ne bu vardır malını zaten feda etmiş sıra canına gelmiş Allah yolunda canını vermeye amd içen söz veren müminlerin yaptığı bu anlaşmaya biat deniyor ey Allah'ın Resulü sen ne istersen yapacağız öl dersen öleceğiz buna biat bi Allah'ın razı olduğu biat veriyor orada bizzat Müslüman öteklerle tokalaşarak peygamberimiz demek ki kadınlar da varmış kadınlardan biat alırken peygamberimiz bir çanağın içine suyu doldurdular duymuşsunuzdur bunları çanağın içine suyu doldurdular peygamberimiz o suyun içine mübarek sağ elini soktu ondan sonra da kadınlar o suya elini sokarak peygamberle biatleşmiş oldular Peygamberle pekalaşma. Bu aynen. Bütün toprağı var. Çanağa elini peygamber sokuyor, çekiyor. O kadınlar suya elini sokarak böylece aynen peygamberle beraber öldürse öleceklerine, kal derse kalacaklarına yemin etmiş oluyorlar. Yemin ayakta sağ taraf demek. Yemin bir insanın sağ tarafına yemin deniyor, sol tarafına yesar sağ elini uzattığı için ona yemin deniyor. Arapça yemin kelimesi sağ taraf anlamına gelir. Bir Bihatleştiler bunu gören Mekkeliler Mekke'ye Peygamberimizi sokmak istemeyen bu kişiler baktılar ki Hazreti Muhammed kararlı Hz. Muhammed ve ashabı biatleştiler anlaştılar sözleştiler şimdi her şey yapabilirler bunu anlayınca bir heyet gönderdiler anlaşalım dediler yani yelkenleri yarı yarıya suya düştü şöyle biraz eğildi eğildiler anlaşmaya oturmaya razı oldular bizzat peygamberimizi ashab-ı niyetlerini, kararlarını tasıtlarını, ısrarlarını kararlı olduklarını resmen siz söyleyin kabul ettiler. Bir heyet hazırladılar. Mekkeli bir heyet. Peygamberimiz Efendimiz'e zaten orada oturdular bir anlaşma imzalamaya, görüşmeye oturdular. Mekkeli heyetin başında Amr bin Süheyl adında çok diplomat bir adam, zeki bir adam, kurnaz bir adam, konuşan bir adam işte bugün öyle adamlar ne diyorlar? Diplomat diyorlar. Harapların diplomatı. O geldi, başkan olarak peygamberimize zaten Allah'ın Resulü sıfatıyla orada anlaşmaya oturdular. Şimdi anlaşa başlıyor. Bu anlaşma kimin arasında cereyan edeceği hususuna gelince deri üzerine yazmaya başladılar. Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin temsilcisi Amr bin Süheyl arasında şu anlaşma imzalanacaktır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed ile Mekkelilerin temsilcisi Amr arasında anlaşma olacaktır. Bu cümle yazıldı, Mekkelilerin mümessili itiraz etti. Muhammed'i tanırız ama Allah'ın Resulü kelimesini kabul etmeyiz dediler. Zaten Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek zaten burada olmayız dediler. Doğru mu değil mi? Doğru <gülüyor> kabul ediyoruz. Ama Allah'ın Resulü'dür. Kelimesini kabul etmiyoruz dediler. Ne olacak şimdi? Biz dediler, dedi o Amr bin Suheil kabul etmediğimi söylüyoruz. Eğer değiştirmezseniz, Allah'ın Resulü kelimesini değiştirmezsen anlaşmaya oturmayız. Savaş başlar dediler. Şimdi çıkın için içinden kabul ediyor fakat Resulullah kelimesini kabul etmiyor. İşte burası çok zorlaştı ağırlığına gitti Müslümanların baktılar ki anlaşma olmayacak İmzalaş, imzalama yaklaşmıyorlar anlaşma mümkün görünmüyor ne yapalım dediler Mekkeliler bin Muhammed'in Abdullah'ın oğlu Muhammed derseniz olur dediler. Allah'ın Resulü değil Abdullah'ın siz söyleyin oğlu diyeceksin dediler. Peygamberimiz vurdu Hazreti Ali'ye buyurdu ki ya Ali Ali Katip yazıyor. Resulullah kelimesi nerede dedi parmağımla gösterdi onu sil onun yerine Abdullah'ın oğlu yaz. Deyince Hazreti Ali Fikredi adeta sarsıldı. Allah'ın verdiği Resulullah sıfatını ben silemem ya Resulallah. Çok zorlu günler geçmiş. Çok zorlu, zahmetli, sıkıntılı günlerden sonra İslam buraya kadar gelmiştir. Hakkaten İslam tarihini okuyun vallahi aklınız duracaktır. Öyle sıkıntılar, sarsıntılar, eziyetler, çileler, işkendeler, meşakkatler, savaşlar öyle Peş peşe tecelli etmişliği normal bir insanın dayanması mümkün değil. Çok zor şartlardan İslam bugüne gelmiştir. Bakın bugün bile İslamın önünde çok ciddi engeller var mı yok mu? Korkunçları bile var. İslamın önünde en büyük engel vallahi Yahudilerdir, İsraildir. İslamın önünde en büyük engel fitnelerin, sesatların, felaketlerin, işlencelerin üzerinde yoğunlaşan korku şekilde muazzam sıkıntılarla alemi İslam'ın her tarafında katliamlar, cinayetler, ölümler, sürgünler, belalar almış başını gidiyor. Bunlar kasında İslam'ın önünde en büyük engel olarak. Yahudilerin olduğunu Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin 87. ayeti açık açık söylüyor. Keşke Müslümanlar bunları teke teke bilse, hazmetse, halletse, tefekkür edebilseydi zaten meselelerin çözümü çok daha kolay olacaktı. Ama nereden kaynaklanıyor? Nasıl oluyor? İnsanlar bilemediği için tümlü türlü sıkıntılara giriyor. Bir insanlarda problem yok. Türkiye'de hakeza görüyorsunuz. Kur'an'ın önünde engeller var, kanunlar var, yasaklar var. İşte bu sene bakın okulların tatiline az bir zaman kaldı. Okullar tatil olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemesiyle camilerde Kur'an eğitimi her sene var mıydı yok muydu vardı ki i̇şte bu sene yok koskoca diyanet başkanlığının varlığı dahi ortadan kaldırılarak danıştayın ilgili maddeyi kaldırmasıyla bu sene Türkiye'nin hiçbir yerinde yaz tatilinde vallahi Kur'an okunamayacak ve saklandı 15 yaşına girmeden hiç kimseyi Kur'an'ın önüne okutamayacaksınız yani ilkokul mezunu olmak şartını koştu. İlkokul mezunu olmak için kaç yaşını bitirmesine size söyleyeyim. 15 7 yaşında başlayacak. 8 senede kesinti ve eğitim. 7-8 daha. 15 yaşını tamamlamadan Kur'an okutamayacaksınız. Engele bak. Maniaya bak. Sıkıntıya bak. Sarsıntıya bak. Zavallı milletimiz %99'u Müslüman olan ülkede yaz tatlinde Kur'an-ı Kerim okunamıyor. Buna ne mana verirsiniz, nasıl anlarsınız, nasıl anlatırsınız bilemiyorum ki. İşte hadise bu. Kur'an'ın önünde engel. Bir peygamberimiz kendi mübarek eliyle Resulullah kelimesini sildiği yerine Abdullah'ın oğlu kelimesini yazdırdı yoksa anlaşma olmuyor müminler ayaklandılar bağıran çağıran olur mu böyle şey ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin Hazreti Ömer fırladı ayağa itiraz ediyor hepsine peygamberimiz sabır ya Ömer sabır ya Ali sabır ya Eba Bekir, sabır sabır sabır hepsini sabra davet etti Resulullah kelimesi çiziliyor Allah'ın Resulü Kerimesi'nin yerine Abdullah'ın oğlu yazıyor. Yoksa Hudeybi'ye anlaşması daha baştan imzalanmayacak. Neyse. Müzakere devam ediyor. Alınan kararlar yazılmaya başlandı. Bu sene Mekke'de ömre yapılmayacak. Kası tarafına hatağı bu. Mekkeli müşriklerin birinci maddesi arzusu bu sene geldiniz ama Ardınıza bakıp geri gideceksiniz. Mekke'ye sokulmayacaksınız. Bu madde de çok zoruna gitti Müslümanlar. Yani geldiğiniz gibi geri gideceksiniz diyor. Yani ömre yapamayacaksınız. Müslümanlar yine ayaklandılar, bağırdılar, çağırdılar. Peygamberimiz yine onları tek tek sabra davetti. Sabredin, sabredin. Bu sene ömre yapılmayacak birinci madde. İki sene Mekkelilerle Medine'li Müslümanlar arasında savaş olmayacak. 10 sene savaşmak yok. İkinci madde. Bu güzel bir maddeydi. Ona bir şey denmedi. O tarafta kabul etti. Bu tarafta kabul etti. 10 sene demek ki Hicaz'da Arap yarımadasında Mekke'de, Medine'de Cidde'de ve bir cümle Arapların hakim olduğu topraklarda Müslümanlarla müşter arasında siz söyleyin savaş olmayacak. Anlaşmada bir madde bu var. Bu da tamam. Geldi üçüncü maddeye. Üçüncü maddede de Müslümanın aleyhine görünüyor. Dediler ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Müslüman olup da bir yolunu bulup Medine'ye gelen olursa Mekke'de Müslüman Müslüman olmuş iman etmiş, memin oluyor, hidayet nasip olmuş. Bir kimse yolunu bulup da Medine'ye gelirse sen Medine'ye gelen Müslümanı bize Mekkelilere teslim edeceksin. Ama Medine'de birisi dininden dönüp Mekke'ye gelirse biz onu teslim etmeyeceğiz. Dediler. Bu madde Müslümanların lehine mi aleyhine mi? <gülüyor> aleyhine Müslüman bir Medine'ye gelirse geri vereceksin. Mekke'den Medine'ye gelirse gelmeyeceksin e bir Müslüman bir peygamber Müslüman olduğu için Mekke'den kaçıp Medine'ye gelmişse bu Müslümanı bir peygamber olarak Mekkeli kafirlere nasıl teslim edecek Hazretine yine ayaklandı olmaz ya Resulallah dedi Mekke'den Müslüman olduğu için Medine'ye gelen bir kişiyi nasıl teslim edersin nasıl bunu imzalarız nasıl kabul ederiz ona da sabret ya Ömer sabır sabır, hep sabır. çok zahmetli günler yanlış geçmiş bu maddede imzalandı onaylandı tam madde onaylanmış tam madde onaylanmıştı ki o Mekkeli müşriklerin mümessili olan Amr bin Süheyl Amr dediğimiz Hamr adı, Arap'ta çok var. Onun Müslüman olduğu için oğlunu evin bodrumuna zincirle bağladığı bir oğlu vardı. Nasıl olduğu o zinciri kopararak tam anlaşma esnasında tam madde onaylanmıştı ki o Mekkeli müşriklerin mümessili olan Hamr bin Süheyl Amr dediğimiz, Amr adı Arap'ta çok var. Onun Müslüman olduğu için oğlunu evin bodrumuna zincirle bağladığı bir oğlu vardı. Nasıl olduysa o zinciri kopararak tam anlaşma esnasında Amr'ın oğlu çıkıp gelmedi mi? Çıktı geri peygamberin yanına göre ben Müslüman oldum ya Resulallah babam Müslüman olduğum için beni ayağımdan zincirle bodruma bağlamış bireğe bağlamış bana iş etti beni zincire bağladı ben de zincirden kurtulmasını başardım geldim ya Resulallah dedi geldi daha, daha imzadan kapmamışlar ha anlaşma esnasında geldi ayağımda zincir sallaya sallaya geldi derken Mekkeli heyetin başkanı Amr dedi ki, ey Muhammed maddeleri imzalamıştık, şimdi bunu bunun icabını yerine getirmek ile karşı karşıya kaldın. Bak benim oğlum Müslüman olduğu için ben zincire vurmuştum, modruma bağlamıştım. Çıktı geldi, daha birinci olarak oğlumu bana iade edeceksin, seni öyle düşün. dedi. Peygamberimiz fevkalade müteessir oldu. İstemeye istemeye Müslümanların muazzam muhalefetine rağmen onları sabır etmeye davet etti. Ve Amr'ın oğlu bacağı zincirli olan çıkıp gelmiş kaçıp gelmiyor bu Müslüman delikanlıyı ağlıya ağlıya Mekkelilere teslim etti. Şu ne zor işler, ne zor anlaşmalar, ne zor konuşmalar olduğunu <Sessizlik> bakın şimdi burada bir nokta var öyle söyleyip toparlayacağım imzalandı o sene Mekke'ye giremediler ömre yapamadılar geri döndüler Ertesi sene ömreye geleceklerdi döndüler Medine'ye geri gittiler ama arkasından bu ayet geldi bu anlaşma imzalandı Hudeybiye anlaşması tamamlandı imzalandı Efendimiz ve ashabı Medine'ye geri döndüler, Mekke'ye giremediler. Arkasından bu sure Medine'de bakın nazil oldu. Suretil Fethin Medine'de Cenab-ı Hak bu anlaşmanın Hudeybiye anlaşmasının mutlak fetih olduğunu çok büyük müjdeler taşıdığını Müslümanlar için muazzam bir fetih olduğunu haber veren bu ayet geldi. Demin anlattığım anlaşma maddelerini kuştan baktığınız zaman çok felaket, çok sıkıntılı. Çok insanı, Müslümanları aşağılayıcı maddeler olduğu halde Cenab-ı Hak o anlaşmayı ''İnna fetahna ne tefethabnibina'' diye isimleniyor. Ey Habibi Muhammed Mustafa'nın Hudeybiye anlaşmasıyla sana büyük tetihler vereceğiz. Hadi bakalım. Kuştan bakarsanız öyle görünüyor. Allah'ın nazarıyla bakarsanız en bazen tetih olarak gösteriliyor. Bunu şuna benzetmek lazım. Bunu şuna benzetmek lazım. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Yusuf Seyremler. Kardeşleri bunu Babalarından izin aldıktan sonra, açık bir araziye, kırlara götürdükten sonra ne yaptılar siz söyleyin? kuyu yaptılar. Kuyu yaptılar. 30 metre derinliğinde bir kuyuymuş. Kuyunun dibinde Yusuf. Şimdi, kuyunun dibindeki Yusuf'a, onları kuyuya atan kardeşlerinin gözüyle bakarsanız, Dünyanın en sıkıntılı insanı kimdir o anda siz öyle Yusuf'tur. Ekmek yok, yemek yok, su yok, tutturdu. Kuru bir kuyunun dibine atılmış. Yardımcısı yok, çıkacak hali yok, olacak hali yok, orada ölecek. Dünyanın en perişan insanı olarak Yusuf'u görürsünüz. Kardeşlerinin gözüyle bakarsanız öyle mi değil mi? Allah'ın nazarıyla bakarsanız Mısır'ın sultanı görürsünüz. Öyle mi değil mi? kışta peşik <gülüyor> onu kuyuya atanların gözüyle bakarsan Allah Allah 30 metre kuyunun dibinde dünyanın en perişan adamı bir de Allah'ın nazarıyla bakarsanız bu iddettura Mısır'ın sultanı buyurun demek ki çok ibretler var çok hikmetler var çok, çok meseleler var hangi gözle bakıyorsun kardeşim hangi nazarla bakıyorsun işte olaylara, hadiselere bakarken ibretleri ve hikmetleri ne gibi sırların saklı olduğunu düşünmek lazım. Düşünüp Cenab-ı Hakk'ın bu hususta neyi bundan dolayı Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Siz olayları müzakere ederken Asa antekrahu şeyen tehvela zorunuza giden bir şey olursa yanlış karar vermeyin Allah katında o belki o an anlayamıyorsunuz ama ileride hayır olacaktır. Asa antekrahu şeyen hoşunuza gitmeyen bir şey olduğu zaman tehvela <gülüyor> hayrulmekün o hayrınızda olabilir. Tehvüle kapılmayın, isyana kapılmayın, tefekkür edin. Düşünün, taşının bir den bir de karar vermeyin. Asa <gülüyor> en bu şey en fevşerur, iş hoşunuza giden bir şey de olursa ileride o sizin aleyhinize olabilir, şer olabilir. Çünkü hayrihi ve min Allah. Hayır da Allah'tır sizinle, şer Allah'tır. Hayrih ve Allah. <gülüyor> Hangi kadar bütün bunları ibretle dinlemek lazım. O türlü maddeler ile yapılan anlaşmayı Cenab-ı Hak inna fetahna leceset habibina. habibim rasulüm muhammed mustafam sana en büyük sesiyle tesih nasib diyor bu noktayı azeli toparlayayım ezan okundu mu okunmadı nihayet medine'de toplandılar anlaşma devam ediyor Mekkede Müslüman olanlardan birisi Medine'ye gelirse Peygamber onu Mekke iade edecek. Maccarşuk derken 21 yaşında bir delikanlı çıka geldi Mekkeden Medine'ye yaya olarak 450 kilometre yürüyerek gelmiş Medine. Ebu Basir adında bir delikanlı 21 yaşında. Onun da babası hapsetmiş evin evinin bodrumuna mahkum etmiş Müslüman olduğu için Müslüman olduğu için mahkum olan insanlar çok var dininden dolayı mahkum olan dininden dolayı hapsedilen dininden dolayı işkence gören dininden dolayı inim inim tarihte bugünümüzde de insanlar var mı yok hala var ya kıyamete kadar devam edecek bu dava böyle gelmiş böyle gidiyor çıktı geldi Dedi ki ya ben Mekke'de Müslüman oldum, babam beni evin tabanına hapsetti, fakat yolunu buldum çıktım geldim dedi. Derken iki kişi de ızvandık gibi, heybetli iki tane adamı göndermişler, Ebu Basiri peygamber geri verecek, bunlar da alıp gelecek, geri Mekke'ye getirecekler. İki adam geldi. Ey Muhammed dediler anlaşma icadına göre biz Ebu Basir'i geri almaya geldik. Toplandılar. Peygamberimiz bir Ebu Basir'e baktı. Müslüman olduğu için zincirlere oda vurulmuş, işkence edilmiş, evin babanına hapsedilmiş. Ama yiğit adam, cesur adam, kahraman ol, çıkmış gelmiş medineye. Bir ona baktı bir de onları almaya gelen anlaşma icabı iki ızlandık adama baktı sonra ağlayarak buyurdu ki bir anlaşma imzalamışız ey Ebu Basir seni Medine'de tutamam Medine'de kalamazsın seni iade ediyorum Ebu Basir'i alamaya başladı ya Rasulallah, bir müslümanı kafirlere nasıl teslim edersin ben peygamberim dedi Ebu Basir anlaşmayı bozamam tahtime itaat etmem lazım Ağlıyor ağlıyor ona da sabret ya Ebu Abbasir sabret sonu iyi olacak diyerek teslim etti. O iki canavar gibi adam Ebu Basir'i her bir koluna girerek alıp götürdüler peygamberin yanından tekrar Mekke'ye geri götürdüler. Çölün ortasına gelmişlerdi ki bir hamle yaparak Ebu Basir o iki kişiden birisini ana kaptı ve geberti orada öbürü de kaçtı. Çöl'deyken daha Mekke'ye gitmeden birisini öldürdü öbürde kaçtı Ebu Basir dönüp yine peygambere geldi. Sen anlaşmayın icabını yerine getirdin ya Resulallah ben de o iki tane adamın birisini öldürdüm biri kaçtı yine döndüm sana geldim ya Resulallah. Ebu Basir niçin bir delikanlı bu sefer peygamberimiz buyurdu ki Ey Ebu Basir senin Medine'de anlaşmanın icadına göre oturma mümkün değil. İkamet edemezsin. Ama seni Mekke'ye de geri göndermiyorum. Neresi hoşuna giderse git orada otur dedi. Şerbet. O da gitti Mekkeli tüccarların, Mekkeli ticaret kafilesinin devamlı Şam'a gittikleri Şam olmasa acından ölür Araplar. Ticaret kervanları yazın Şam'a gidiyor kışın siz söyleyin Yemen'e Yemen'e kışın Yemen sıcak olduğu için Yemen'e gidiyor ticaret kervanları. Buğday getiriyor, eşya getiriyor, mal malzeme getiriyor. Yoksa Mekke'de bir şey yok. Yazında serin olduğu için Şam'a ticarete gidiyorlar. Sahilde bir yol var cidde sahili oradan gidip ticaret kervanları gidip geliyor. O ticaret kervanının geçtiği yolun tam ortasına bir çadır kurdu Ebu Basit Oraya oturdu. Mekkelilerin ticaret kervanı geçemez oldu. Geleni vuruyorlar. Onun oraya çadır diktiğini işiten ne kadar gizli Müslüman varsa işkence altında yerin altlarında ne kadar bir suası hepsi kurtuldular. Ebu Basir'in çadırına geldiler 80 kişi oldu Tersi delikanlı bunlar Bu kuvvet oldular Bu kudret oldular, oldular Mekkelilerin ticaret kervanlarını vurdular Kırdılar konu... Tamamen kesmeye başlayınca Adamların kervanları gidemez oldu Oradan geçemez oldular Uçamaz oldular Gidemez oldular ...mizzat bir heyet halinde gelip... ...Hazreti Peygamber'e dediler ki... ...her ne kadar böyle bir maddeyi imzalamışsak da... ...biz ricaya geldik... ...ey Muhammed o maddeyi kaldır... ...hepsini Medine'ye kabul et dediler... ...o madde de Maddede ...o madde de kaldı. ...görüyor musunuz yani... ...Müslümanın azmi... ...gayreti... ...mücadelesi karşısında... ...ne anlaşma kalıyor ne madde kalıyor... Müslümanların azimleri, kararları, mücadeleleri karşı tarafın hiçbir tedbiri ortada bırakmadı Geçen cuma söylemiştim. İstanbul'un sesinde de aynen böyle bir sahneyi görüyoruz. Bizanslar, Bizans kralı ve adamları Halic'i zincirlemişler. Öyle bir zincir çekmişler ki dışarıdan Halic'e girmek mümkün değil. Halice giremezsin. Etrafında da surlar var. Dışarıdan surlardan da geçemezsiniz. Ve kimse Bizans'ı alamaz. Bizans'ı fethedemez demişler. Hakikaten bin sene kimse alamamış. Tam bin sene. İstanbul. Olması mümkün değil. Halice zincirlere kapatınca hiçbir gemi giremiyor. Kararında gelemiyorsunuz. Ne olacak? Fatih Sultan kurmayların toplayıp karar veriyor evet Halis çilitlenmiş zincirlenmiş ama karadan gemileri yüzdürüp Halic'in içine bir yüz parça gemi indireceğiz evet. Kasım Paşa sırtlarından hepiniz biliyorsunuz yerlere yağ dökerek ağaçların üzerinden kalaslar üzerinden o kadırgaları gemileri gül gül çekerek gecenin yarısında Halic'e indirdiler mi, indirmediler mi bütün dünya bunu şahididir. Sabahleyi Şafak'la beraber baktılar ki Haliç'te bunaya kadar gemi gelmiş yerleşmiş. Ve arkasına umutları kesildi. Nasıl nereden geldiler bu gemiler? Halice nereden girdiler diye şaşkına döndüler. Ve İstanbul fethedildi. Olmaz olan şey oldu. Demek ki Müslümanların kararı, Müslümanların iradesi Müslümanların canını ve malını Allah yoluna vermeleri karşılığında önlerinde hiçbir kuvvetin kalamayacağını tarih gösteriyor. Geçen cuma söyledim. Pakistan'da, İslamabad şehrinde İngiliz dualilerinden, George bilmem kim ezan okumayı yasaklıyor. Ezan okunmayacak diyor. Öyle irade ediyorum. Ezan okunduğu zaman Müslümanlar hareketleniyor. Ezan okunduğu zaman Müslümanlara bir aşk, şevk hazreti Muhammed Mustafa'dan ses geliyor. Ezan deyip kesmeyin. İngiliz genel valisi İslamabad kentinde Pakistan'da şu anda büyük bir şehir ezan okumayı yasaklıyor. Ezan okunmayacak. Oranın Müslümanları toplanıyorlar. Ezan okunmazsa mahvoluruz. Rahmet kesilir. arşı ala kesilir. Allah'ın yolu tıkanır diyorlar. Ezan okunacak. Et diyor. Biz okunacak diyoruz. Geçen an Merkez camisinin minaresine geliyorlar. Minare 85 basamakmış. Böyle basamak basamak minareyi biliyorsunuz. Hemen minarenin birinci basamağından itibaren 85 tane müezzin yerleştiriyorlar. Her basamağın müezzin. Tam ezan saati geliyor. İngiliz askerleri hepsi keskin nişancılar minarenin dibinde okuyan olursa öldürmek için bekliyorlar. Yüzde yüz ölür. Ezan saati gelir gelmez şerefenin ağzında bekleyen müezzin Allahu Ekber ezanı patlatıyor. Keskin İngiliz nişancısı aşağıdan tepkiye dokunur dokunmaz müezzin şehir aşağı düşüyor. Bu ezanlar kolay bu günlere gelmedi Müslümanlar. Hiç ara vermeden arkasında bekleyen müezzin derhal atılıyor. O da Allahu Ekber. O da şehit ediliyor. Reç hafı yok. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü müezzin kuruluyor. O da Allahu Ekber. Dördüncü müezzin Allahu Ekber. Eşhedü enna şehit. İllallah şehit. Muhammed şehit. Resulullah şehit. Ve bir ezan. Hiç ara vermeden kesintiye uğramadan kaç şehit... ...şehit ile okunuyor bilim. 85 şehit ile... ...bir ezanı Muhammed'i kesintisi okunuyor... ...hepsi gözünü almış... ...ölümü gözüne alan milleti kimse korkutamaz... ...hemen İngiliz valisi toplanıyor... ...adamları kurmayları... ...diyorlar ki bu kadar ölümü... ...inancının uğrunda... ...dininin uğrunda... ...Muhammed Mustafa'nın uğrunda... ...bu kadar ölümü göze alan milletin... ...önünü kesemeyiz... Biz burada bir şey yapamayız diyorlar. Sabahleyin vallahi Pakistan'ı İngiliz askerleri anında terk ediyorlar. Ve bağımsızlığına böyle kavuşuyor. Hey gidi Müslümanlar hey! Dönmek var mı? Sönmek var mı? Dininden inancından dönmek mümkün mü? İnsanı insan yapan vallahi dinidir, imanıdır, inancıdır. Bu cümada ipleşmeyin. Geçen bizim mahallede Karakola uğradım. İyi bir komiserimiz var. Temiz bir insan. Oturduk konuştuk. Dedim ki komiserim. Emniyet mensubu. Dedim ki görülüyor ki karakol cıvıl cıvıl işliyor. Kavgalar var, çatışmaları var, hırsızlık var. Hakaretten geliyorlar. Dövüşmüşler kiminin dişi kırık kiminin başı kırık, ilk defa karakol müdahale ediyor. Olaylardan gözünüzü açamıyorsunuz dedim. Nece gündür? 24 saat karakol çalışıyor. Allah'ın için bir şey soracağım dedim komisere. 7 günlük bir hafta içinde, hafta 7 gündür maalesef. Bu 7 gün içinde hangi gün rahatsınız? Hangi gün biraz nefes alıyorsunuz? Hangi gün biraz soluk alabiliyorsunuz? Hangi gün rahatsınız deyince, hocam dedi Allah'a yeminle söyleyin ki Cuma namazı, Cuma günü geldiği zaman nefes alıyoruz dedi. Cuma günü olaylar azalıyor. Cuma günü çatışmalar azalıyor, kavgalar azalıyor. Nefes alıyoruz. Niye dedi? Cuma namazı var, ezan okunacak, abdest alıyor. Cuma'ya gidiyor, vaaz dinliyor. Cuma namazından dolayı teşkilatımız Cuma günü nefes alıyor dedi. Dinin önemini görüyor musunuz? Bir milletten din kaldırılırsa dini inançlar kaldırılırsa dinin mana ve mahiyeti kaldırılırsa o milleti vallahi jandarmada zapt edemez poliste zapt edemez mecliste zapt edemez çankaya da zapt edemez hiçbir şey yapamazsınız. mümkün değil şu adam elinde silah cebinde belinde silah resmen kartalda okula giriyor din dersi öğretmenini alnından şehit ediyor önleyemiyorsunuz Dedektör var önleyemiyorsunuz. Araştırıcı var önleyemiyorsunuz. adam geri döndürüyor. Kan götürüyor. Dinin hakimiyetinden başka vallahi çaremiz yoktur. Bunu inşallah bizi idare edenler anlayacak inşallah. Anlatmaya çalışalım. Hani kavgayla, çapışmayla değil anlaşmayla. Bak peygamber nasıl anlaşmış adamlarla. Onlarla diyalog kurarak, görüşmeler yaparak, konuşmalar yaparak, çatmadan, kafalarına vurmadan, akıllarına anlaşılacak şekilde anlatarak, savaş yapmadan, kavga yapmadan anlatmanın imkanını bulmamız lazım. İslam olmazsa bu memleket vallahi elimizden çıkar. Cenab-ı Hak bu noktada dini gayretiyle çevresine, civarına, ülkesine, bölgesine, beldesine, dünyasına hizmet eden salih kullarının arasına bizler de Rabbim ilhak eylesin ülkemizi bölgemizi beldemizi dünyamızı Rabbim afetlerden musibetlerden felaketlerden terörden anarşiden kıtlıktan yokluktan maneviyatsızdan Rabbim muhafaza buyursun hastalarımız var türlü türlü hastanelerde ameliyat bekleyen hastalarımız var Rabbim cümlesine şifalar ihsan eylesin maddi ve manevi sıkıntılar kardeşlerimiz var Cümlesin Rabbim helas eylesin ve geçmişlerimiz var kabirlerinde, şimdi bizden rahmet bekliyorlar. Allah cümlesine rahmet eylesin. Böylece kardeşler, zamanımızı değerlendirmeye çalıştık. Vakfımız var biliyorsunuz, camimizin vakfı. Yapacağı işler var, eksik işler var, ikmali lazım, tamiri lazım, yapması lazım. Bu münasebetle vakfımız olarak sizden yardım talebinde bulunuyorlar çıkarken yapacağımız yardımı küçümsemeden, az veya çok demeden yardımcı olmaya devam edelim. Allah yardımlarını karşı